Bir insan bir dönemde nasıl düşünüyorsa inanmışsa her zaman öyle düşünür. Ona inanmışsa her zaman öyle düşünür. Karakteri ise bir insanın şiddet olduğu zaman bile şiddetinde, hiddetinde onu sıksanız yine kendi karakteri damlar ondan Öfkeli de olsa yine kendi karakteri damlar. Tadil eder onu o meseleyi. Hassastır, titizdir. Bir damla suda fırtına koparır. Etrafına karşı şiddetli görünür. Fakat onun davranışlarında bile yine kendi karakterini okumak mümkündür. Ancak insan suni hareket ediyorsa, aktörler gibi davranıyorsa, orada öyle, burada böyle, başka bir yerde başka türlü, falan zaman şöyle, şartlar şöyle olduğu zaman böyle, konjöktür şunu gerektirdiği zaman şöyle, böyle yanar döner gibi sürekli değişip duruyorsa, Bunlar karakterinin sesi değil esas, gönlünün sesi değil, inancının seslendirilmesi ve dinlendirilmesi değil. Bunlar onun kendine göre ama mefsedete dayalı bir mahzat ama mürsele dayalı bir mahzat ama mutlaka dayalı bir mahzat kendince mahzat saydığı şeylere göre tavır ayarlaması yapıyor. Kendince mahzat saydığı şeydir yani bazıları isabetli olabilir, gerçek bir mahzattır bazılarında da mas saat gibi görünür delil sayılabilir bazılarında da mas saattı mefsede netice itibariyle mefsedete dayanan bir mas saat gibi görür günahtır o haramdır parçadan evvel onu çok iyi belirlemek lazım yani bir yerde belki bizim de şiddetimiz şiddetimiz öfkemiz olabilir ama onu içimize çekeriz bir üslubumuz vardır bizim temelden bu yani. Bu üslubumuz bir şeyin gereğidir. Evvela inancımızın gereği. Sonra insanlığa saygımızın gereği. Husus ile müminlere saygımızın gereği. Ve şahsımız adına hareket etmiyor olmamızın gereği. Konuştuğumuz her sözün, her hareketimizin, her hamlemizin başkalarını da alakadar etmesinin gereği olarak kendimize göre bizde bir üslub gelişir zamanla tabiatımız haline gelir. Karakter gibi onu görürüz. Zaten öyle olmayınca da bozarsınız siz onu. Yani tabiatınızın bir yanı değilse, bir derinliği değilse, bir yere kadar dayanırsınız. O zaman da hem kendiniz adına o güne kadar yaptığınız şeyleri yıkarsınız, hem de sizin gibi davranan insanlar hakkında çok ciddi bir suizan kapısı aralarsınız gelecek adına sizin durumunuza bakanlarda da endişe meydana getirirsiniz. Bugün hakkınızda endişe yok mu? İl alem işe vaziyet etmeyi kendi endişe duydukları yollarla elde ettiklerinden dolayı işte gece kepenklerin önünden geçerken şu kepenge, bu kepenge bakan acaba hangi kilitliği kilitlenmiş içeri gireyim diyen hırsız gibi masum bir insan yanından geçerken oradan geçerken o da ez kazara dönüp kepeklerden birine baksa, bu da bizden demesi gibi. Davranışlarınız böyle insafsızca bir yoruma tabi tutuluyor. Yani siz hırsızın yanından geçiyorsunuz. Kendi gibi sizi de uğursuz görüyor. Ve siz işte böyle bir endişenin hesabını veriyorsunuz. Hesabı olmaması gereken bir endişenin. Bu meselenin bir diğer yanı da şu var. Ben kendi kaderimi yaşamakla beraber sizin kaderinizi de yaşıyorum. Veya sizin kaderiniz hesabına da yaşıyorum aynı zamanda. Aynı zamanda gelecek nesillerin kaderi hesabına da yaşıyorum. Yaşama mecburiyetindeyim. Çünkü vahdeti mesele açısından iş o kadar bütünleşmiş ki her bir yanlış, umumi ilzam edecek mahiyettedir. Dolayısıyla meseleler hep böyle baka baka yorum diye yorum diye. Dünün yanında bugünü. Orada böyle gizli entrika çeviriyor. Komplocu insanlar filan dedirtmemek için. Aynı zamanda şeffafiyet içinde endişe uyarmama manasında, mahiyetinde bir mülahazaya bağlayarak hakikatinin temsil edilmesi. Bunlar işlene işlene insanın karakter haline gelir. Tabiat haline gelir. Bu bakımdan Peki sükutun çığlıkları dediğimiz mesele de biraz o espri etrafında örgülenmiştir. Yani sükutunuzun iç çığlıklarınızı ortaya dökerken hani bir şeyler diyebilirdim ben şuna da bir şey diyebilirdim şuna da diyebilirdim ortaya bir şey koyuyorsunuz. Ortaya koyduğunuz şey uyanık her vicdanda maşeri vicdanda hakikaten bunun karşısında kükremek lazım. Fakat bu benim içimin çığlığı, ben onu demiyorum esas. Orada kükreyebilirdim. Burada ben de başkaları gibi hırlayabilirdim. Fakat ses tellerime Allah hırlama kabiliyeti vermemiş. Alem ısırıyor ama ısırmak için bana diş vermemiş. Alem pençe atıp parçalıyor, bana pençe vermemiş. Bana başkalarına uzanmak için el vermiş. Bana nimetlerinden isfade edecek ölçüde diş vermiş. Bana bir farklı bakış vermiş. Dolayısıyla bana her şeyin göründüğü gibi ben o görüntünün tesirinde kalıp ona göre yorum ortaya koyacak değilim. Yorumu alacak, kendi vicdanımda yoğuracak, şekillendirecek, yumuşatacak, macun haline getirecek, öyle ortaya koyacağım. Gördüğüm şeyler benim yorumlarıma tesir etmeyecek. Yorumlarımı ben yoğuracak, ben şekillendirecek, ben ortaya koyacak. Çünkü ben irademle diğer varlıklardan ayrılıyorum ve irademin hakkını vermem lazım. Bunun öşrünü bile versem insanca yaşamış olurum. Allah onu bana vermiş sadece. Meleklerdeki irade bile benimki gibi değildir. Onların iradeleri bir yönüyle yüzde doksan dokuz virgül kilitlidir. Masiyete açık yanı sadece işte o geriye kalan neyse odur belki. Ama bana gelince benim tabiatımda yüzde doksan dokuz virgül fenalıklara açıklık vardır. Ama bir irade vermiştir Allah Celle Celaluhu. Bir temayül ölçüsünde, bir eğilim ölçüsünde bile olsa eğer cennetleri buna bahşetmeyi vaat etmişse şayet bence o çok önemli bir meseledir. Allah'ın büyüklüğünün ayrı bir tecelli dalga boyu küçükten büyük şeyler yaratmaz çekirdekten ağaç yaratması insanın temayülden her iki tarafı müsavi bir noktada dururken iki şeyden birini tercih etmek gibi hiç diyebileceğimiz bir meseleyi çok önemli oluşumlara bir nüve yapması büyük şey yapması ve bizim gibi kıymet harbiyesi olmayan insanları büyük işlerde kullanması insan gibi etten kemikten olan varlıkları varla bakma mevzuunda bir adese gibi kullanması. Efendimiz gibi insanları, insanlar rahmet olarak göndermesi bütün bunlar hep onun büyüklüğünün, ululuğun değişik tecelli dalga boyunda tecellenenden ibarettir. Dolayısıyla hani diyeceğim, düşüneceğim, yapacağım, ortaya koyacağım, kendim ifade edeceğim şeyde bile alemden farklı bir üslubum olacak, bir düşünce tarzım olacak. Bu çok nazik bir şey. Her halin, her davranışın en canhiraş durumlarda bile gayet muniz, sus yanlısı, her zaman imtizacı açık bir insan ortaya koyacaksın. Baştan bunu tekellüfle yapacaksın biraz. Fakat sonra tabiatın haline gelecek. İbadet tabiat haline geldiği gibi. Zannediyorum bir teacüt namazına kalkma meselesi artık kalkıp da çok sevap kazanayım mülahazasından daha çok bazen işte kalkıp kalkıp alışmadan kaynaklanıyor yani. Öyle bir tabiatınızın bir yanı haline geliyor ki o gün kalkmasanız ona bir boşluk yaşıyorsunuz. Onu hiç kaçırmadan kılıyorsanız, 40 gün kılmışsanız işte kılmadığınız zaman o zaman bir boşluk meydana gelir. içinizde değişik esintiler hissedersiniz. Bugün ben bir sukut yaşadım dersiniz o zaman. Ama kaçırmadan bir müddet Kendinizi zorlayarak yapmanız, yaşamanız lazım. Evet, şimdi işte karakter bu. İnancın bu. Bir Müslüman olarak tavrın bu. Senin anladığın Muhammed'i ruh bu. Ve böyle olunca tabii işte o zaman da çiyak çiyak bağırmıyorsun da belki çığlıklarını içinde seslendiriyorsun. Halden anlayanlar anlasınlar. Sükutun çığlıkları da öyle bir feryat Ya Rabben Akül Kerim, bizleri et muhterem. Dünyada hem okvada verme gamı elemin.